Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Tekin ve ben Yürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor ve Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimize sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Seçil Yersel ve Esra Sarıydı. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün Doktor Nuriye Orta ile ile birlikte program gerçekleştireceğiz. Çok da iyi bir tesadüf oldu. Çünkü Türk Tabipleri Birliği bugün ülke çapında hem görevdeler hem de görevdeler. Nuriye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar herkese. İyi günler. Biraz kapalı bir hava İstanbul'da bugün ama. Bugün kapalı ve yağmurlu bir hava. Aynı zamanda da sert bir rüzgar da var. Evet bazı arkadaşlarımız ama İstanbul dışında olabilirler dinleyicilerimizin bir kısmı. Evet, e, sizler de hoş geldiniz. Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Argun Yum. İyi günler. Ben öncelikle bu e, Türk Tabipleri Birliği'nin e, greviyle ilgili yapılmış olan açıklamayı e, aktarmak istiyorum dinleyicilerimize. Türk Tabipleri Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası yani Genel Sağlık İş ile birinci basamak sağlık çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm partilerin oy birliğiyle getirilen yasa tasarısının Meclis İç Tüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine 15 Aralık 2021 Gününü, yani bugünü e, Grev aynı zamanda görev kararı aldı. E, hoş bir düzenleme yapmışlar. E, grevin G'sinin hemen e, arkasından parantez içinde bir Ö harfi yerleştirmişler. E, buna ilişkin e, bir basın açıklaması var Türk Tabipleri Birliği'nin. Kısaca ondan e, bahsetmek istiyorum. Sağlık emekçileri sağlık döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle İşten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı ile görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Sağlık Bakanı'nın, hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığına, sağlık, emek, meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğa ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı'nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir diye Soruyorlar basın açıklamasında ve e, devamında meclisteki duruma işaret ediyorlar. Hekimlerin sağlık çalışanlarının artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısından bahsederek bu yasa tasarısının e, meclise getirildiği gibi hızla geri çekildiğini mecliste bütün partilerin oy birliğiyle getirilen bu düzenleminin 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getiriliyor ve iç düzeye aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekiliyor. Ee, Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin böyle daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Türk Tabipler Birliği toplum, sağlık hakkı Emeğimiz ve geleceğimiz için artık grev zamanıdır diyorlar ve her grev etkinliğinde olduğu gibi acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak COVID-19 ve COVID-19 şüphesiyle başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir diyorlar. Sağlıkta özelleştirmeci hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı grevi koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emetliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa Güvenli iş yerleri, sağlıklı, yaşama, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm iş kolu emekçileri için 3 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerinin 3600'den 7200'e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir diyor. Basın açıklaması ve son olarak da bu grev emeğimize, geleceğimize halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmelidir. İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır. İktidar bilmelidir ki taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek, bir düzenlemeyi hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Bir kez daha uyarıyoruz. Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz." diyor. Türk Tabipler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu, Kamu Çalışanları Sendikası, tıp öğrencileri de bu boykot bir boykotla destek oldular greve. Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu yaptığı açıklamada öz, özgür, özerk eşitlikçi, demokratik üniversite ve tıp fakülteleri nitelikli tıp eğitimi için pandemi sırasında ve pandemi sonrası tıp eğitiminde yapılan düzenlemelerin objektif değerlendirilmesi ve öğretim eksikliklerinin giderilmesi için intern hekimlerin görev tanımının netleştirilmesi ve ucuz iş gücü olarak görülmemesi en az asgari ücret ve sigorta ile çalıştırılması için sağlıkta, şiddetin detaylıca ele alınması ve gerekli yaptırımın uygulanması için, insancıl çalışma ve dinlenme süreleri için emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ücret için geleceğimizi, geleceğimize sahip çıkmak için bugünden mücadeleyi yükseltiyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin grev çağrısına biz de katılıyor, Tıp öğrencileri olarak dersleri boykot ediyoruz e, diyerek açıklamalarını yaptılar. Evet, Nuriye Hanım, e, sizin grevle ilgili söylemek istedikleriniz de vardır muhakkak. Onları alalım lütfen. Şimdi tabii çok haklı bir. Eylem. Yani ben artık e, sahada çalışan bir hekim olmadığım için, e, yani sahada durum ne çok iyi tabii birebir bilmiyorum. Ama e, yeni bir şey de değil bu sağlık sisteminin ve özellikle sağlık çalışanların içinde olduğu e, problem. Bu böyle katlanarak geliyor yıllardır. İşte yıllardır TEP odası, işte sendikalar, açıklamalar yapıyorlar, uyarılar yapıyorlar bazen yürüyüşler yapıyorlar e, ama hiçbir şekilde bunlar duyulmuyor e, zaten yani e, benim çalıştığım yıllarda bile ciddi sorunlar vardı sağlık çalışanları hiçbir zaman e, yani bir tam gün yasası ta işte <gülüyor> 80'lerden önce e, o dönem dışında hep yoksulluk çekti hekimler Özellikle de genç hekimler hemşireler, sağlık teknisyenleri, onların hiç görünmeyen bir emeği var. Ee, ama e, toplumu yönetenler ne yaptılar? İşte bir azınlık, o da artık hani 40 yaşına geçmiş, gerçekten alanında çok uzman olmuş ve ayrıca iş yapmayı da bilen, hani işten de anlayan, biznesden anlayan birkaç hekim. Ee, evet, onlar yani işte iyice paralar kazanıyorlar. Ama onları göstererek topluma, ee, diğer böyle gerçekten çok düşük ücretlerle, çok zor koşullarda, çok düşük ücretlerle çalışan e, sağlık çalışanlarının hep hakkı yendi. Ee, yani diyeceksiniz ki bütün çalışan kesimlerin hakkı yendi ama e, sağlık çalışanlığı çok zor bir iş. Yani bizim bizlerin yaptığı işleri... Bizle eşit düzeyde benzer eğitimlerden geçen arkadaşlarımızın hiçbiri e, yaşamadılar. Yani e, ben kendimden biliyorum. Yıllarca ne bayramın olur, yılbaşı gelirken herkesi şey telaş alır. Bu sene ben bir nöbetçiyim yılbaşı gecesi. Geçen sene ben nöbetçiydim, bu, bu sene olmayayım falan. Yani böyle hadi bir bayramın bütününde izinliyseniz kendinizi çok mutlu sanırsınız. Ee, bir kere çok böyle uzun işte geçenlerde de gündeme geldi maalesef çok kötü bir kaza ve kayıp nedeniyle 36 saat nöbet tutarsınız gider 12 saat dinlenir bir daha gelir 36 saat nöbet tutarsınız. Böyle çalıştık biz yani gece hiç uyumadan sabaha karşı oturmuş olan kaç kişi vardır hele eğitimli kesimler arasında çok zordur yani bütün gece ayakta ve çok Hayati işlerle uğraşırsınız. O anlamda zaten işin gereği doğasının icabıyla, nedeniyle fıtrat diyorlar. Şimdi sevmiyorum o lafı ama neyse. Çok zor, ağır bir iştir. Buna karşın size yakın düzeyde eğitim almış birçok da daha düşük ücretlendirilirsiniz. Bu işin bir kısmı. Ve dolayısıyla sistem özellikle 2000'li yıllardan sonra sizi hep özel sektörde de çalışmaya e, teşvik eder. Yani ek iş yapmaya teşvik eder. Ha, bu da ne demek? Yani sabah çıkıp gece yarısı eve dönmek demek. E, böyle bir tempo yıllarca süren. Karşılığında da işte ancak bir orta standartta bir hayat tutturabilirsiniz. İşin bir o tarafı var. İkinci tarafı yıllardır giderek artan bir şiddet ve saygısızlıkla karşı karşıya sağlık personeli. Bu çok yıpratıcı bir şey. Bu benim gençliğimde yoktu. Yani e, bize o zaman insanlar daha saygıyla davranırlardı. E, tamam arada arıza çıkaran olurdu. O da zaten mesleğimizin bir parçası biz çünkü hani ee, ruhsal problemi olan insanlarla da, öfkeli insanlarla da, hep kriz içinde olan insanlarla da karşılaşıyoruz. Onu idare etmek de işimizin bir parçası ama böyle edepsizce, arsızca bir şiddet ve terbiyesizlik yoktu. Yani bazı videolar falan görüyorum ya da bazı arkadaşlardan da hikayeler dinliyorum. Korkunç yani. Ee, hem bu kadar zor koşullarda çalışıyorsunuz, binbir fedakarlık yapıyorsunuz. E ne yapalım mesleğin gereğidir diye buna katlanıyorsunuz. Bir de karşınızda herkes değil tabii yani çoğunluk böyle değil ya, ama çok edepsiz, çok terbiyesiz bir azınlık var. Ve bunlardan ciddi zarar görüyorsunuz. Hekimler öldürüldü bu ülkede. Yani vuruldular, iş yerinde darp edilip öldüler, iş yerinde darp edilip Elini kaybeden ortopedist oldu geçen sene. Yani adamın hayatı kaydı. Bütün verdiği emekler boşa gitti. Ve bunun arkasındaki esas neden bence tamam yasa da kötü ve zaten tabii şiddete çok meyyal bir toplumuz. Her sorunumuzu şiddetle çözmeye çok meyyaliz. Ama bence en önemli neden benim gençliğimle farkını düşünüyorum. Benim arkamda devlet vardı. Ben gittim yani kasabada da çalıştım. Zor koşullarla çalıştım. Ama Arkamda devletin gücü vardı. Öyle kolay değildi bir doktora hot, hot uygulamak. Bu ne zaman değişmeye başladı? İlk adam ben size söyleyeyim Kenan ya, ya O zaman başladı. İlk o söyledi bayrağın ucundan tutun diyoruz kaç para diyorlar diye. Bizi işte böyle apar topar mecbur hizmete gönderdi o zaman sarf ettiği bir şeydir. İlk o uğraşmaya başladı hekimlerle ve devleti hekimlerin arkasından çekti. Ve bu giderek arttı. Yani şeyle de şarkısına ulaştı bu. 2011'den sonraki sağlıkta dönüşümle şarkısına ulaştı. Çünkü teşvik ettiler vatandaşı hekimden, sağlık çalışanından şikayetçi olması için. Sistemin bütün sorunlarını bir getirdiği kabahatleri esas sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını gösteren bir iktidarla ve bir sağlık bakanlığıyla buralara geldik. E şimdi de artık tabii iş ay yuka çıktıktan sonra da şimdi de görüyoruz ki ciddi bir tedbir alınmıyor, ciddi bir yasa yapılmıyor. Mesela niçin Cumhurbaşkanı çıkıp açıkça demiyor? Siz kimsiniz ya hekimlere saldırıyorsunuz? Biz onlara ne kadar para yatırdık devlet olarak, millet olarak, her biri kıymetli hiç olmazsa bunu söyle. Yani siyasi otoritenin, ERK sahiplerinin hiçbir şekilde sağlık çalışanlarının arkasında durmadığı bir zamanda zaten şiddete meyyal bir toplumun içinde tamamen yalnız başına bırakılmış durumda sağlık çalışanları. Ve sonuç nedir? Yani ben bunu 90'larda, 2000'lerde söylüyordum böyle olur diye. Ama maalesef bugün gerçekleşiyor. Elinden gelen bütün sağlık çalışanları yurt dışına gidiyorlar. Yani Türkiye eskiden beyin göçü vermezdi. Yani bizim neslimiz, biz yurt dışına gittik, eğitim aldık, geri döndük. Hepimiz geri döndük. Çok az insan yurt dışında kaldı. Şimdi daha yani geçenlerde anası babası doktor bir genç e, doktor adayıyla karşılaştım. İşte bana şey soruyor, Amerika'da nerede etsiz yaparım soruyor falan filan. Ben de elimden geldiğince anlatıyorum. Eskiden olsa ayıplardım. Şimdi artık ayıplamıyorum hani yurt dışına gitmeyi düşünüyorum diye. Bir de öğrendim ki daha birinci sınıf öğrencisi. Daha tıp fakültesine girmiş ve yurt dışına gitmek üzere planlar yapıyor. Yani bu çok vahim bir durumdayız. Bütün bunların üstüne bir de pandemi geldi. Zaten çok kötü olan, çok ağır olan çalışma koşullarının üstüne pandemi geldi. Tamamen hazırlıksız yakalandı Türkiye sağlık sistemi açısından. Hiçbir şekilde koruyucu hekimliği göre yapılmamış. Dünya Bankası'ndan ödünç aldıkları, yani kendi modellerimiz gibi diyorlar ama tamamen Dünya Bankası'nın özelleştirme ve e, yeniden yapılandırma programı çerçevesinde bir özelleştirme e, ve işte performansa dayalı parça başı üc ücretlendirilir sağlık personelinin berbat bir sisteme geçmişlerdi. Koruyucu hekimlik rafa kaldırılmıştı. Ee, onun üstüne pandemi gelince tabii son derece hazırlıksız. Hiçbir şekilde e, eski sağlık ocakları sistemi gibi değil mesela. Böyle bir saçma bir aile hekimliği sistemi var. Coğrafi baza dayalı olmayan, koruyucu personeli olmayan falan. Onunla karşılaştık. Buna rağmen sağlık personeli canını dişine taktı. Aylarca ve aylarca yani gece yarılarına sabahtan gece yarılarına kadar çalıştı o filyasyon rakipleri. Hafta sonları çalıştılar. Ölümüne bir yarış. Yani işte vakaları yakalayacağız, gecikmeyelim bilmem ne diye. Kapı kapı dolaştılar ve bunların içinde diş hekimleri vardı. Ne alakaları var? Filyasyonda kullanılır mı diş hekimi? Ortopedistler vardı. Göğüs hastalıkları uzmanları vardı. Bütün asistanlar yani mesela işte kadın doğum asistanı, göz asistanı bilmem ne bunlar yoğun bakımlarda çalıştılar. Ne alakaları var? Yoğun bakım açıyoruz, açıyoruz dediler de yani yatağınız var, yoğun bakım hekiminiz yok. Ne yaptılar? Bütün işte dermatoloji, patoloji, göz bilmem ne bütün bu dallarda başka bir alanda eğitim alması gereken hekimler o işleri bırakıp bir yılı aşkın bir süre yoğun bakımlarda çalıştılar. Kaybettiler aslında bir buçuk yıllarını. Hani bir, orada bir, tabii bir şey öğren. Artı ciddi bir riskle, enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldılar. Herkesin ölüm gibi korktuğu hastalığın burnunun dibine girip o hastaların akciğerlerinden sürüntü aldılar. 500'den fazla sağlık çalışanı kaybettik ilk bir yılın içinde. Ve bütün bunların karşılığında nedir yani? Şiddet aynen devam ediyor. Ücretler... Yani hiç bu ücretlendirme lafına etmeselerdi bari. Ucunu gösterip geri çekmek bu nasıl kötü bir şaka böyle? Yapılacak şey mi? Zaten sinirleri tepesinde bir çalışan grubuyla karşı karşıyasınız. Yani dolayısıyla şu anda nasıl yani ben içinde bilmiyorum bu protesto kararları nasıl alındı, eylemin şeyine, çerçevesine falan ama şunu söyleyebilirim. Çok haklılar. Yani nasıl protesto ediyorlar vesaire o kısmını çok detaylı bilemiyorum ama her türlü protestolarında çok haklılar. Çünkü dayanılabilecek bir noktada değil sağlık çalışanlarının durumu. Zaten insanların ülkelerini bile terk edip gitmelerinden gözüküyor eğitimlerini ülkelerini terk edip gidip sıfırdan başlıyorlar. Hiç bilmedikleri ülkelerde dilini bile konuşamadıkları ülkelerde yani abim de yazmıştı İlber Ortaylı şeyde İsveççe, Venemekçe kursu falan şeyle doluymuş yani. Sağlık çalışanı doluymuş. Ne kadar acı bir durum. Ve buna karşı hiçbir hareket yapılmıyor. Yani tabii gerçi ülkede sorun bin tane. Hani nesinde ne yapılıyor? Ama yani insanların da bir dayanma gücü var gerçekten. Ve bence şu koşullarda mesela ben çalışan bir hekim, pratikte olan bir hekim olmadığım için mutluyum yani gerçekten. Bu da çok acı bir şey normalde üzülmem gerekiyor daha genç sayılırım niye bıraktım işte hekimlik yapayım falan. Hiç öyle bir şey yok çünkü çalışılabilecek bir ortam yok. Evet bir de enteresan olan taraf şu mecliste artık hiç göremediğimiz bütün partilerin oy birliğiyle getirilen bir düzenlemeyi geri çekiyor komisyon başkanı ve bu da iç düzeye aykırı. Hemen Elvan'ın bir sorusu olacak. Aslında biz bugün iyi bir fırsat oldu. Çünkü aynı günde grev ilanı var bütün Türkiye çapında. Bu bir günlük bir grev olarak planlandı. Biz sizinle son programımızı 4 Ağustos günü yapmıştık. O günden bugüne pandemideki son gelişmeleri ele almak istiyoruz. Elman sorusunu soracak şimdi. Evet Sayın Ortay'la hoş geldiniz tekrar. Şimdi esasında pandemide galiba ikinci yıla giriyoruz değil mi? Yaklaşık 10-15 gün sonra dünyada bu COVID-19 virüsünün tespit edildiği tarihin ikinci yılı. Ve bu süre içerisinde yavaş yavaş bu varyatlar nedeniyle ...Yunan alfabesini de öğrenmeye başladık. E, şu anda Omikron'a kadar geldik. E, şöyle bir, bir... ...geçen gibi bir not gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'de her 100 yaşlıdan birisi... covid 19 nedeniyle de hayatını kaybetmiş. Bu dünyadaki istatistikleri... ...bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki... istatistiği gördüm. Bu o çok ciddi bir rakam. E, sanıyorum yaşlı nüfusun özellikle... ...büyük bir, bir tehdit altında olduğu. Öte yandan dediğim gibi varyantlar... E, ardı ardına geliyor. Bazılarını hiç biz duymadık ama e, Delta'yı, Alfa'yı e, ve e, en sonunda Omicron varyatı e, çok pop e, yani konuşulur oldu. E, şimdi e, bu Omicron'la ilgili biraz kafalar karışık mı yoksa bana mı öyle geliyor? O konuda e, özellikle Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere e, e, şey tıp dünyasından çok değişik e, bir takım ilgiler geliyor. Bunları bir bir şey yapmakta, birleştirmekte ve bir, hani bir sonuca varmakta ben zorluk çektim. O yüzden sizinle bir e, konuşmak istedik. Şöyle ki e, birincisi omikronun çok hızlı yayıldığı e, gibi bir şey var, tespit var. E, şu anda 77 ülkede e, bu e, tespit edilmiş. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'ne göre belki de tespit edilemeyen e, ama e, yayılmış olan e, ülke sayısı daha fazla. Öbür taraftan e, diyorlar ki o mikron esasında daha hafif seyrediyor. diyor Hatta e, bildiğim kadarıyla galiba e, şu ana kadar o mikrona bağlıyon varytına bağlı bir ölüm e, tespit edilmiş ama e, tehlikenin e, çok büyük olduğu ve e, şeyinde e, bu o varyantının Delta varyantının üstüne çıkması onu e, yani şekilde onun yerini alması durumunda COVID şeyinin, pandeminin çok daha uzayacağı gibi bir takım şeyler var. Biraz hani dediğim gibi aşıyla ilgili bir takım şeyler var. Böyle benzer aşıların omikrona faydası var mı yok mu? Bir durumu bize özetler misiniz? Ne oldu? Özellikle de bu Ağustos'tan sonra ortaya çıkan omikron olayıyla ilgili olarak sizin değerlendirmeleriniz ne? Şimdi aslında salgının ilk başlarını hatırlar mısınız Nisan'ın 2020'yi? Evet. O, o zaman savunulan bazı fikirlerin nasıl tuzla buz olduğunu da hatırlarsınız. Mesela o zaman da ana tartışma neredeyse şey üzerindeydi. İşte bu grip gibi hafif bir hastalık. Yani bunu bayağı koca koca ABD başkanı falan hatta bazı bilim adamları tırnak içine almak istiyorum onları. Söylüyorlardı. İşte efendim kitle barışçılığı olacak deniyordu. İsveç gibi koca bir ülke bu törünün peşine takıldı. Bunlar hep kafa karıştırdı. Bunun, bunun karşısında ses konuşanlarsa daha böyle muğlak şeyler söylüyorlardı. Şimdi ya da mu, bize muğlak gibi gelen. Şöyle bir şey var. Yani bilim kanıtlanmış bilgi üzerinden konuşur. Yani bilim insanı bilmediği şeyleri tahmin edebilir. Yani hepimizin sezgilerimiz var da ama kanıtlayamadığımız şeyleri söylemek istemeyiz. Onun için işte Dünya Sağlık Örgütü'ne bakınca ya da bazı bilim insanlarına bakınca bakıyorsunuz çok böyle işte lafı eveleyip geveliyorlar gibi geliyor insana onları dinlerken. Ama şunu yapmaya çalışıyorlar. Sadece kanıtlanmış şeyleri söylüyorlar. Ama bunun karşısında koca bir ordu var. Bunların bir kısmı da üstelik maalesef doktorlar ve hatta işte bilim adamı olduğuna iddia eden insanlar. Bunlar böyle çok rahat ve kısıtlı sayıda gözleme şuna buna bakarak yani veri kalitesi diye bir şey vardır. Yani her gözlediğimiz şey doğru değildir. Çünkü evrensel bir doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Onu saptamak için işte örneklem sayısı gerekir, süre gerekir. İşte belli bir yöntemle bu işi yapmanız gerekir yoksa rastlantısal olarak hatalı sonuçlara varabilirsiniz. Bunu bilen insanlar biraz daha tedbirli konuşuyorlar. E sonuçta ne oluyor? Çok yeni bir olayla karşıya karşıya kaldığımızda bazıları böyle rahat rahat atıyorlar, tutuyorlar. Çok inandırıcı argümanlar geliştiriyorlar. Ama şöyle bir problemleri var. Bu geliştirdikleri argümanların bir temeli yok. Çıkarsamalar yapıyorlar ve çıkarsamaları gerçekmiş gibi bize söylüyorlar. Ya yani onun içinde de tabii ortada bir sürü yalan yanlış bilgi dolaşıyor. Şimdi ben size anlatırken sezgilerimle kanıtlanmış olanları ayırmayı, ayırt ederek, altını çizerek anlat, anlatacağım. Ee, yani tabii bir sürü eksik olacak, bir sürü boşluklar olacak söylediğim şeyde. Çünkü yeni bir varyant ve bazı şeyleri anlamak için zamana ihtiyacımız var. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Yani bu pandemi de bilim çok hızlı hareket ediyor. Yani olağan zamanından çok hızlı her şey oluyor. Çünkü çok büyük bir eforla bütün e, güçlerini birleştirerek, e, bütün kaynaklarını bir araya getirerek yani bilim insanları çalışıyorlar ve aslında süper hızlı bir konu birçok konuda bilgi ediniyoruz. Bir de tabii geldiğimiz noktada artık enfeksiyon o kadar yaygın ki çok büyük sayıları çok kısa sürelerde bir araya getirebiliyoruz. Yani aşı ile ilgili tartışmayı hatırlarsınız. Vay nasıl bu aşıyı bu kadar hızlı geliştirdiler? Çok basit çünkü çok hastalanan çok enfekte olan insan vardı. Bir de onun için gidip bir de gönüllülük vardı tabii insanlar korkuyordu bir süre insan enfeksiyonda. Onun için aşı çalışmalarına inanılmaz inanılmaz hızlı. E, denek diyeyim, gönüllü katabildiniz. Başka hiçbir ilaç çalışmasında ya da başka bir aşı çalışmasında böyle olmaz. Aylar yıllar sürer gerekli atıyorum 10 bin kişiyi bir araya getirmeniz. Burada öyle olma, çok hızlı oldu. Şimdi omikrona dönersek, omikron yeni bir varyant, daha zaten keşfedilir keşfedilmez temel bilimciler, yani işi bu virüsler, virüslerin üzerindeki moleküllerle uğraşmak olan insanlar çok endişelendiler. Çünkü İnanılmaz çok sayıda mutasyon içeriyordu. Ya 50'ye yakın mutasyon var omikron varyantının üzerinde. Ve daha da vahimi bunların 30 kadarı a, diken proteini üzerinde. Diken proteini niye önemli? Diken proteini virüsün hücreye tutunduğu, bağlandığı yer. Dolayısıyla virüsün tutunma kabiliyetiyle ilgili ciddi değişiklikler olacağı düşünülüyordu bir. Bir ikincisi de diken proteini aşıların özellikle mRNA adenovirüs aşılarının yani şu anda en etkili olduğunu bildiğimiz aşıların a hedeflediği yer. Buradaki proteinlere karşı geliştirdi aşılar. Onun için şey endiş endişe olarak ama çıkarsama olarak dendi ki eyvah bu alfadaki mutasyonları içeriyor. Delta'daki mutasyonları içeriyor. Demek ki daha hızlı bulaşabilir. Bir risk olarak bilmiyorlardık o sırada. Daha hızlı bulaşabilir. İkincisi de daha önce yine Güney Afrika'da bulunmuş olan beta varyantının mutasyonlarını da taşıyor. Beta'nın da en önemli özelliği aşılardan kaçması, bağışıklık sisteminin bunu çok kolay tanıyamamasıydı. Hatta hatırlarsınız o dönem Güney Afrika AstraZeneca aşılarını geri gönderdi Oxford aşısını çünkü e, Oxford'un başka yerleri için ilan ettiği e, bağışıklık oranlarını koruma oranlarını e, erişemiyorlardı Oxford aşısıyla. O sırada Güney Afrika'da Beta varyantı hakim olduğu için. Yani dolayısıyla karşımızda yapısı çok değişmiş ve üstelik bir takım Kötü özellikler kazanmış olabileceğini tahmin ettiğimiz, bakın tahmin ettiğimi istiyorum. Bunlara bakarak tahmin ettiğimiz bir varyant var. Bu tabii alarm etti herkesi ve Dünya Sağlık Örgütü daha klinik sonuçları beklemeden, yani nüfus içinde nasıl veriler toplanacağını bile beklemeden bunu endişe verici bir varyant olarak tanımladı. Tamamen bu temel bilim şeylerine dayanarak. Nitekim çok vakit geçmedi. iki hafta kadar bir süre geçti. İki haftanın içinde e, bir kere Güney Afrika'da çok hızlı yayıldığını görüyoruz. Güney Afrika tam bir delta varyant dalgasını bitirmişti. bayağı diplere gelmişti. Kontrol altına almıştı delta varyant dalgasını. Birden vaka sayıları artmaya başladı. O birinci gözlem. Hadi orası Güney Afrika. İşte bakıldı ki birçok ülkede de var tabii bunun içinde genetik dizilim analizi yapmak lazım sık bir ve sistematik bir şekilde bizim yapmadığımız bir şey maalesef kapasitemiz olduğu halde yapmadığımız bir şey. Çünkü üniversitelere yaptırtmıyor bakanlık bunu, izin vermiyor. Kendisi bir özel şirkete ihale etmiş. Çok bayılıyoruz bu ihale işlerine, özel şirketlere. O da sınırlı sayıda yapıyor. Hangi sistematikle yapıyor bilmiyoruz. Zaten hiçbir rapor yayınlamıyor. Sonuçları konusunda da hiçbir fikrimiz yok. Zaman zaman bakan çıkıp iki cümle ediyor. Daha bir tane düzgün bir rapor görmedik. Ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, kaç kişi yapıyorlar bilmiyoruz. Neyse işin bu bir başka kısmı. Ama bu işi sistematik yapan ülkeler var. Ee, düzenli olarak bütün örneklerin belli bir oranını işte genetik dizilim analizi yapanlar ki onlar varyantları bulabiliyorlar. Bu arada öğreniyoruz ki mesela Botswana, başka zaman olsa beğenmeyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti yanında bir Afrika ülkesi ve Güney Afrika Cumhuriyeti çok ciddi genetik dizilim analizi, sistematik bir, bir şekilde yapıyorlar. Zaten ilk onlar sapladılar varyantı. Derken işte İngiltere Danimarka, onlar da çok e, iyi sistemleri var genetik analiz. Onlar sapladılar ve daha birçok ülkede rapor etti. Yani omikron her yerde var. Şimdi elimizdeki ikinci önemli veri, Güney Afrika'yı bir kenara bırakıyorum. Çünkü tek bir bölgeden gelen veri, Yanıltıcı olabilir tek bir ülkeden ama İngiltere ve Danimarka bunlar çok önemli oranlarda aşılama sağlamış bir, yani nüfusunun %70'ini çift doz aşılamış bir ülke İngiltere etkili aşılarla. Danimarka keza öyle buralarda omikron saptandı hatta omikron öbekleri buldular. Ve oralardan yaptıkları ölçümler, her iki ülkenin de bağımsız bir şekilde yayınladığı veriler, bu geçtiğimiz birkaç gün içinde yayınlandı, çok hızlı bulaşıyor. Yani birinci tahmin tuttu. Temel bilimcilerin bize söylediği, çok hızlı bulaşır bulaşabilir bu virüs, bu varyant demişlerdi. Gerçekten çok hızlı bulaşıyor. Size örnek olarak şunu söyleyeyim. Ee, Wuhan virüsü, orijinal virüs aşının olmadığı koşullarda 5-6 günde bir iki katına çıkıyordu ciddi tedbirler alınmadığında. Delta 2 ila 4 günde yapıyordu bu işi. Bu 1.8 günde yapıyor. Ve Delta'da, yani hem Danimarka'da hem İngiltere'de yani doğru düzgün genetik dizilim analizi yapan iki ülkede de e çok kısa bir süre içinde vakaların yeni koronavirüs vakalarının %40'ı diye ilan etti pazartesi günü Boris Johnson omikron varyantıyla. Ve bu hafta içinde de hakim virüs haline gelmesi bekleniyordu. Öyle olmuştur. Danimarka da aynı şekilde bu hafta içinde hakim virüs haline gelmesini bekliyordu. Bu ne demek? Bu şu demek değil. Delta tatili çıkmıyor. Delta da bulaşmaya devam ediyor. Ama bu yeni virüs o kadar hızlı bulaşıyor ki yeni enfeksiyonların çok büyük çoğunluğunu yeni virüs oluşturuyor. Yani deltadan bile çok daha hızlı buluşuyor. Yani giderek deltanın bulaşması ihmal edilir. Yani daha ufak bir parçası haline geliyor yeni bakalım. Delta hala sürüyor normal seyrini. Devam ettiriyor. o da bulduğu konakçı yapışıyor, bulaştırıyor, yeni enfeksiyon yapıyor. Ama Omicron o kadar hızlı yayılıyor ki yakında yani çok bir hafta on gün içinde herhalde vakaların yüzde doksanı Omicron'la ortaya çıkacak. Yani bu hızda yayılan orman yangını gibi çok hızlı yayılan bir birle karşı karşıya. Hadi artık buna yeni virüs diyelim yani çünkü oldukça değişik şeyler var. Şimdi ikinci Tehlikeli, endişe edilen şey ne? Bu bağışıklıktan kaçacak mı? Yani biliyorsunuz iki tür bağışıklık elde etme şansınız var. Koronavirüse karşı şans mı artık onu bilmiyorum. Bir tanesi enfekte olarak. Bir tanesi de aşılanarak. Enfekte olanların yeniden, yani daha önce başka bir koronavirüs varyantıyla enfekte olanların yeniden enfekte olma riskini 3 kat arttırdığını, omikronun, Güney Afrika'dan bir ön rapor söyledi. Yani doğa, e, enfeksiyon geçirerek edinilmiş bağışıklığa rağmen insanlar yeniden omikronla karşılaşınca enfekte oluyorlar. Aşılar karşı ne kadar koruyucu olacağı için biraz beklememiz lazım. Bir hafta on gün o ölçümlerin yapılabilmesi için. Gerçi dün İngiltere'den bir yine ön rapor okudum. Önemli ölçüde engelliyorlar. Şiddetli hastalığı gibi bir şey vardı ama biraz beklemek lazım. Biraz dedim yani birkaç gün hiç olmazsa bir hafta kadar. Ama şöyle bir veri var elimizde. Laboratuvarda test tüpünde yapılan bir çalışma. İşte hem hastalığı geçirmiş insanlarından alınan kanlarda serum, onların serumunda hem de aşılardan alan serumlarla bu virüsü karşılaştırıyorlar ve virüsü ne kadar etkisizleştiriyor o insanların serumları ona bakılıyor. Buralarda yani bu test tüpünde yapılan çalışmalarda önemli ölçüde düşme görüldü. Tam aşılı olanların bile serumlarında yapıldığında. Yalnız tabii burada hemen alarmı olmamak lazım. Yani birincisi her şeye rağmen düşme görüldü ama e, hala bir koruyuculuk gösteriyor. Bir de ikincisi... Bizim bağışıklık sistemimiz karmaşık bir sistem ve çok katmanlı bir sistem. Yani tek bir savunma hattı yok. Böyle yedek güçleri var, cepheyi şey şey kuruyor diyeyim. Hani kat kat kat kuruyor. Sat müdafaa yapıyor yani aslında bizim bağışıklık sistemimiz. Ve bizim test tüpünde ölçtüğümüz bağışıklık bu katmanlardan sadece bir tanesini ölçüyor. Bir de hücresel bağışıklığımız dediğimiz hafızaya dayanan, yani daha önce karşılaştığım bir şeyi hatırlamaya dayanan bir sistem var. Onu ölçmedi bu yapılan testler. Dolayısıyla o o katmanların hala işe yaradığını tahmin ediyor. Yine çıkarsa mı bu. Ama bağışık bilimcilerin, üminologların çoğu ve enfeksiyoncuların çoğu aşıların Etkinlikleri bir miktar azalsa bile yine çok koruyucu olabileceklerine en azından ağır hastalığa karşı yani enfeksiyonun yayılmasına karşı değil ama ağır hastalığa karşı e, etkili olacağını düşünüyorlar. Ve bunun içindir ki bütün bu ülkeler işte Danimarka, İngiltere'si falan hızla üçüncü doz aşı yapmaya başladılar. Bizim de üçüncü doz aşıların şeyini açmamız lazım. Altı ay limit var şu anda. Onu 3 aya düşürmemiz lazım. Bir ikincisi de çok önemli bir şey çocuklar 5-12 yaş altına hala aşılamıyoruz. Çocukları aşılamamız lazım okuldalar. Yani ciddi bir de yani kaldı ki memleketin yarısı yaş... aşılandı öbür yarısı aşılanmıyor ve ya hiçbir ciddi faaliyet görmüyorsunuz. Yani benim aklım bunu almıyor. Aklım duruyor buna. Ya ben 1980'lerde hekimlik yaparken biz haydi çocuklar aşıya kampanyası yaptık ya Türkiye'nin o günkü kaynakları ben manyetalı telefonun olduğu bir kasabada çalışıyordum. Buna rağmen çok başarılı bir kampanya, kitle kampanyası yürüttük biz. Herkes duydu çocukların aşıya gitmesi gerektiğini. Ya yani şimdi telefon var, cep telefonu var, televizyon var. Yani kalabalık şehirler hani iletişim açısından daha kolay Niye ulaşılmıyor bu geriye de kalan %40'a? Ben bunun arkasında ciddi ideolojik politik bir problem görüyorum. Bazı kesimlerin rahatsız etmek istemiyorlar. Bir de bakıyorsunuz yani hak isteyen herkes coplanıyor, gazlanıyor memlekette. Açık karşıtlarım için yapıyor. Yani bu ne ayrıcalıktır? Hani özgürlüğe karşı birisi değilim. için yapmak istiyorlarsa yapsınlar ama bir tek onlar yapıyor. Yani bu da dikkat çekiyor. Bakan, bakanı yuhalıyorlar yani. Kimse bir şey demiyor. Hangi başka mitingde bakan yuhalanıyor? Yani e, orada artık bunun hani beceriksizlik ve ihmal olması ihtimali bence kalktı. Hani Bir süre beceriksizlik yapın, yapın. Sivil toplumu harekete geçirin, daha ciddi bir aşı kampanyası yapın diyorum. Ama bence onun ötesinde bir şey var artık diye düşünüyorum. Her neyse. Yani aşıların etkinliği büyük ihtimal düşecek ama aşı hala çok önemli bir araç. Elimizdeki en önemli araçlardan biri. Onun için aşılanmaya hız vermemiz lazım. Vallahi aşılanma aşılanması öyle bir düşüyor ki yani Türk lirasının değer kaybıyla eşit artıracağımız da günlük aşı sayısına giderek düşüyor. Çünkü gelip aşı olmuyor insanlar. Aslında çok kolay, hiçbir zorluk yok. Her yerde yaptırabiliyorsunuz. Yani Gidiyorsunuz hiç beklemiyorsunuz. Randevunuz olmasa bile yapıyorlar. Sokaklara aşı çadırları kuruldu birçok ilde. Gidip beklemeden orada biliyorsunuz falan. Yani aşıya ulaşmak o anlamda çok zor değil. Mutlaka ulaşamayan kesimler vardır. Daha da Kür'de yaşayanlar ama esas önemli olan bir ciddi çağrı. bir Bu aşı karşıtlarının yarattığı bulanıklıkla mücadele etmek için Etkili bir iletişim kampanyası bu yok ortada. Ve bunun bedelini ödeyeceğiz. Hem de çok uzakta değil, önümüzdeki haftalarda. Bugünkü programımızda ara vermeyeceğiz. Müzik parçamızı dinletmeyeceğiz. <gülüyor> Çünkü e, hiç de kesmek istemedik Nuriye Hanım. E, çok e, önemli bir takım bilgileri paylaştınız. Acaba bu İngiltere'de tespit edilmiş olan Omikron nedeniyle vefat etmiş kişi aşılı birisi mi yoksa aşısız mı? Buna ilişkin elimizde bir bilgi var mı? Bir bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da okulların açılmasından önce bu 4 Ağustos programımızda sizin önemli uyarılarınız olmuştu. Evet okullar açıldı. Bir takım derslikler pandemi nedeniyle kapatılıyor. O konuda genel bir e, bilgimiz var mı acaba? Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz okullarla ilgili? Siz önemli bir noktayı da e, belirttiniz. 12 yaş altına aşılamanın mutlaka başlaması gerektiğini de ifade ettiniz. Evet, buyurun. Bir soruyu da e, cevaplayamamıştım. Kusura bakmayın, çok uzun konuşuyorum. Siz yine beni bö bölün, yani beni durdurmazsınız. Konuşurum da konuşurum. Şimdi... E, Peki bu varyant bu Omikron daha mı yumuşak ve gevşek? Öyle bir demeç bile gördüm. Bir bilim kurulu üyesi söylemiş bunu. Çok kendisini de çok hayretle karşıladım. Bir bilim insanının böyle bu kadar azveliyle böyle bir açıklama yapmasını basına. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Güney Afrika'daki hastaneye yatan vakaların incelemesi Aa, ve oradaki hekimlerin gözlemi, dünya, şey Güney Afrika e, Tabipler Birliği ısrarla, e, başkanı e, ısrarla diyor ki biz daha hafif bir klinik seyir izliyoruz e, Ve hatta yayınladılar da işte ama bunlar hastane vakaları, hastanelerde yatanların işte ne kadar oksijen alıyor, ne kadarı bilmem ne böyle bir şey. Evet ona bakınca sanki Delta'ya göre daha iyi bir seyir gibi görünüyor. Yalnız şunu unutmamak lazım. Virüs de Wuhan virüsü de ilk çıktığında iki ay kadar fark edilmedi. İhtimal hafif vakalarla seyrediyordu. Ee, Delta varyantı ilk çıktığında da böyle muhabbetler olmuştu. Bu hafif seyrediyor, bilmem ne diye. Genelde çünkü bir virüs ilk çıktığında toplumun en hareketli olan kesimlerini, gençleri, çocukları falan tutuyor. Ee, ve ayrıca ağır vakaların ve ölümlerin ortaya çıkması zaman alıyor. Bunu zaten biliyoruz, değil mi? 8, 7-8 haftaydı salgının başında. Şimdi daha da uzadı çünkü yoğun bakım becerimiz arttı, kullandığımız yöntemler daha iyi anladık hastalığı. Ee, i̇nsanlar iki ay, 3 ay hastanede yatıp sonra ölüyorlar ya da geç komplikasyonlarla ölüyorlar. Dolayısıyla ölüm yok demek yanlış ya. Yani İngiltere'de işte kaç 10 bin küsür vakadan ilk ölüm bildirildi Zaten herhalde ilk vakada Kasım ayı içinde ya da Ekim sonunda falan gitmiş İngiltere'ye ya da görülmüş. Yani nereden gittiğini de bilmiyoruz. Orijinini de bilmiyoruz ama. Ee, Güney Afrika'da mesela ilginç hafif seyrediyor falan diyorlar ama ölüm sayıları tekrar artmaya başladı. Delta dalgasını kontrol etmişlerdi ve düşmüştü ölümler. Dolayısıyla inşallah hafif seyreder. Yani daha dediğim gibi elimizde yeterince veri yok. İnşallah hafif seyreder. İnşallah daha az öldürür. Ama sıfır değil bu risk. Bunu biliyoruz. Sıfır olmadığını biliyoruz. Büyüklüğü ne kadar onu henüz bilmiyoruz. Ama önümüzdeki birkaç hafta içinde yavaş yavaş bu veriler gelecekler. Bir ikincisi de hafif bile geçse. Diyelim ki delta'ya göre yüzde 50 daha hafif seyrediyor. Ama delta'ya göre iki kat hızlı bulaşıyor. Dolayısıyla hastaneler yine dolacak. Yani sıkıştırdığınızı düşünün salgını. Böyle kompakt bir hale geliyor. O dalga hani yaygın dalga biliyoruz ya artık hepimiz. Onun daha sivrildiğini ve daha dar bir alana sıkıştığını düşünün zaman açısından. Dolayısıyla yılbaşı ben yani Türkiye açısından yıl sonu yılbaşı itibarıyla çok yoğun hastane başvuruları yaşayacağız. Ve yine sağlık personelinin fedakarlığı dışında güveneceğimiz hiçbir şey yok. O sağlık personelinin reva gördüğümüz davranışı da programın başında konuştuk. Evet. Yani ne perriz ne lahana turşusu. Elinizde başka güveneceğiniz, dayanacağınız hiç kimse yok. Bu insanların kaos yönetme becerisi ve fedakarlıkları ve meslek ahlakları dışında. Onları da bezdirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yani çok ıı, yanlış bir yol. Tabii bir de işi hani yine hep biz bu salgını hastanelerde, yoğun bakımlarda karşılamaya çalıştık. Son derece yanlış olmaz yani. Sağlıkta hiçbir şey hastanede karşılanmaz. Her zaman toplum içinde önlem alınır. Olmadı birinci basamakta önlem alınır. Yani çünkü hastanede karşılamak hem gecikmek demektir, hem çok pahalı olması demektir, hem herkesin ulaşamaması demektir. Toplum içindeki önlemleri arttırmamız lazım. İnanılmaz bir gevşeme içindeyiz hepimiz. Doğal tabii bizi yönetenler bunu böyle yapıyor ama ben birey olarak da hep aklı yeten herkesin lütfen ilişkilerinizi kısıtlayın. Yapabileceğiniz her şeyi online yapın. Bakın İngiltere pazartesinden beri evden çalışıyor çalışabilen herkes. Gerekmeyen kalabalıklar oluşturmayın. Zaruri olmayan şeyleri yapmayın. Yani çünkü gerçekten e, çok hızlı bulaşan, yani o kadar kolay bulaşan. Yani bir mesela baki bildirimi var Hong Kong'dan. karantina otelinden. Yani Güney Afrika'dan gelen bir yolcuyla işte karşı odada kalan yolcu e, 21 gün karantina uyguluyor Hong Kong gelen herkese, bizim gibi değil. Yani kapılar kevgir gibi değil. O karantina otelinde. Hiçbir zaman yüz yüze gelmemişler. Ama işte ikisi de kapıyı açıp koridorda konan yemek tepsisini içeri almış. Bu sırada bulaşmış adamın. Ya da kadına yani cinsiyeti belirtilmiyor. Ee, şey yani bu kadar kolay bulaşabilen, havada asılı kalabilen bir süre bir varyantla karşı karşıyayız. Neredeyse yeni bir virüs diyeceğim buna. Ee, onun için... Çok hepimizin tedbirli olması lazım. Yani bu anlaşılan şu ki, yani bu salgın yönetiminin bunu yönetmek gibi bir derdi yok. Zaten çok uzun bir süredir yani bir yıla aşkın bir süredir salgını yönettikleri falan yok, kendi haline bıraktılar. Gidiyor. Onların ee, da belli bu zaten. E, ya yani hiç o yokmuş gibi davranılan bir salgınımız var. Bakan her gün çıkıp aşı olun diyor, her gün ne de diyor? Tweet atıyor. O da artık işi tweet'e döktü. Doğru düzgün basın toplantısı bile yapmıyor. Ee, böyle yokmuş gibi var. varsaydığımız bir salgın var ve her gün bir uçak dolusu insan. En az o kadar ki resmi rakamı, Onun daha fazlası olduğunu biliyoruz gerçek ölümlerin. Ee, ölüyor falan hiçbir şey yapılmıyor. Yani çok ciddi bir yeniden kendimize gelmemiz lazım. Yani tam kapanma demiyorum. Zaten tam kapanmayı hiçbir zaman başaramadık. Uyduruk şeyler yaptık. Tam bu kapanma diye insanlara eziyet oldu Yaptık şeyler. Onun için o tür bir sokağa çıkma tedbiri falan filan değil. Ama yani iş yerlerinin, kapalı mekanların, alışveriş merkezlerinin kendilerini ne çeki düzen vermesi lazım. Vatandaşın da çeki düzen vermesi lazım. Ya üç tane burada yapabileceğimiz şey var. Bir aşıyla onlar yapacağız. Aşı hayati önemli. Maske hayati önemde. Mesafe ve kapalı alanların havalandırılması. Bunları mutlaka yapmamız lazım. Göreceğim bu noktada bir şey sormak istiyorum ben. Ee... Şimdi e, Güney Afrika ve e, Botswana galiba dediniz değil mi? E, bunlar ilk olarak bu onikron, e, Omikron şeyini, varyantını tespit eden <gülüyor> ülkeler ve bunu e, dünyaya ilan ettiler. Dediler ki böyle bir varyant tespit ettik ve o noktadan sonra esasında çok ciddi olarak e, bir sürü ülke e, bu ülkelerden seyahati yasakladı, e, bir, bir takım kısıtlamalar getirdi ve e, Başta Güney Afrika olmak üzere Afrika ülkeleri e, bir, bir tür bir karantinaya alındı gibi bir şey oldu ve e, kendilerine çok haksızlık yapıldığı konusunda e, ciddi e, itirazları oldu bu ülkelerin. E, aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da bunlara e, ya, haksızlık yapıldığını söyledi. Şimdi e, bu esasında afet yönetimi ve afet iletişimi açısından da ilginç bir örnek. E, bu, bu tür bulguları Böyle bir tepkik ihtimale karşı saklamak gibi bir insanları ya ülkeleri yanlış bir yöne itecek bir durum. Nasıl ele alınmalıydı olay? Buradaki sorun nedir? Konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim? Buradaki sorun bu pandemiyle baş edemememizin en birinci sorunu. Ucuz kahramanlık. Yani nedir yani? Daha önce 52 kere varyant virüs bilmem ne bunlarla karşı karşıya kaldık yani. Oradan uçuşu yasaklayınca bitiyor mu olay? Sen yani alman gereken öbür tedbirleri Ya Nitekim yani o uçuş yasağı alındıktan iki gün sonra 20 küsur ülke ilan etti. Bizde de var, bizde de var, bizde de var. Yani bir başka şey de komik bir haberdi belki dikkat etmişinizdir. Amsterdam Havaalanına inen bir uçakta 600 kişiden 60'ında o mikron varyantı saptandı. Kardeşim siz nasıl uçuş yapıyorsunuz? Yani çoğurluk olarak bu insanların hepsine test yapılmış olması, aşılı olmaları falan lazım. Yani demek ki sizin sınırınız, yani ben bizim sınır için kevgir diyorum ama Avrupa ülkelerininki de öyle. Göstermelik işler yapıyorlarmış. Yani uçakta yüz, uçaktaki insanların yüzde 10'u virüs taşıyor. Bu nasıl bir uçuş güvenliği? Yani alınması gereken tedbirler alınmıyor. ...göstermelik işler yapıyor. Yani virüsü siz bulduktan sonra... Iş, ...işten geçmiş oluyor. Ee, onu önceden... ...tedbirini alacaksınız. Yani uçuşları durdurmayacaksınız ama gelenlerin... ...doğru düzgün testini yapacaksınız. Hızlı antijen testi yapacaksınız. Yani Asya Pasifik ülkeleri bunu yapıyor. Hala hepsi çok ciddi... ...karantina uyguluyor. Kurumda karantina... ...uyguluyor seyahat edenleri. Ha, onu yapmak işlerine gelmiyor. Çünkü ne istiyorlar? Turizm olsun, ticaret olsun... ...uçak şirketleri... Kızmasın, darılmasın, küsmesin. Yani bizde de öyle. Aman turist gelsin ne olursa olsun. Otellerde maske takmasın. İsterse efekte olsun. Hiç önemli değil. Ondan sonra da göstermeyi Güney Afrika'ya uçuşu yasaklıyorsun. Çok da kızdılar. Çok öfkeliydi. Bir kısmını ben yabancı televizyonlarda falan izledim. Afrikalı doktorların uzmanların. Çok haklılar. Onlar işi namuslu bir kez düzgün sistematik tarama yapıyorlar. Namusluca bunun sonucunu Duyuruyorlar ve cezalandırılıyorlar. Üstelik bu varyant eğer orada çıktıysa çıkmasının nedeni de dünyanın Afrika'ya aşı göndermemesi. Parasıyla bile aşı göndermiyor aşı şirket dedi. Bir sürü ülkenin orada aşı üretme kapasitesi var. Hala patent serbestleşmedi. Ve bunun için esas ayak direğinde Avrupa Birliği arkasında Almanya. Yani kınıyorum oradaki bu işi geliştiren insanlara ve hiç yakıştıramıyorum. Yani evet. kahramanlar bir yandan, bir yandan da patentlerine sıkı sıkı yapıştılar ve yani dünyayı aynı anda ve hızla aşılamadıkça biz bu virüsten kurtulamayacağız ve yeni varyantlar. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü bir yıldır söylüyor, dilinde tüy bitti artık. Yine söylüyorlar, yine duyar. Evet. Yani e, maalesef e, bu salgının es kötü yönetilmesinin nedeni bizim politik sistemlerimiz ve yöneticilerimiz. Evet, Nuriye Hanım, ara vermememize rağmen ve sorularımız kalmasına rağmen süremizi tamamladık. Program süresi bitti. Size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> ee, teşekkür ederim ben de çok. Diğer sorularımızı da bir başka programda ele <gülüyor> almak üzere diyelim. Ee, sağ olun. Tekrar çok teşekkürler. Bütün sağlık çalışanlarına da hem sabır diliyoruz hem de onlara minnetlerimizi ifade ediyoruz ve destekliyoruz yani desteklemek evet. lazım Evet destekliyoruz Evet efendim açık radyoda altın saatler programında bu hafta konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı idi halk sağlığı uzmanı kendisiyle pandemideki son durumu konuştuk ve aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nin Türkiye çapında uygulamakta olduğu grev, görev den de bahsettik. Bugün akşama kadar devam edecek olan bir grevi var Türk Tabipleri Birliği'nin. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. 17 Ağustos'tan bugüne.